Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, son iki derstir işlediğim konuyu inşallah bugün noktalayacağım. Daha çok israf ve buna dayalı olarak Allah'ın verdiği emanet olarak malı, parayı Allah'ın istediği istikamette helal yolda kullanmak ve bu konuda cimrilik yapmamak, aynı zamanda da savurgan olmamak konularını gündeme getiriyorduk. Ee, i̇nsanların günümüzde en zor imtihanlarından bir tanesi yokluk değil, varlık imtihanıdır. Müslümanlar daha çok e, fakirlikte imtihanı çoğunlukla kazanabiliyorlar ama zenginlikle imtihanı kazananlarımız çok az olabiliyor. Onlara dua ediyoruz. Bu çizgilerinin infak eden, cömert olan ama savurgan olmayan Allah'ın verdiği malı mülkü emanet bilinciyle, Yerli yerine uygun bir şekilde sarf eden anlayışlarının daha güzel şekilde sürdürülmesi için, Allah'ın onlara yardımcı olması için dua ediyoruz ve bu tür insanların çoğalmasını temenni ediyoruz. Çoğu insanımız e, paranın azdırdığını düşünür, paranın insanı, ahlakını bozduğunu düşünür. Aslında... Para bir kağıt parçası veya madeni bir metal e, parçasından ibaret bir şey. Ona değer verdiren e, kapital e, manevi yön olsa da aslında bozulmayacak insanı bir kağıt parçası ya da onun zımnındaki bir değer bozmaz. Dolayısıyla zaten bozulmaya müsait olan iman noktasında çok güçlü takva noktasında... ...yeterli donanıma sahip olmayan kişi fırsat e, aramaktadır e, bozulmak için. Dolayısıyla para önemli bir fırsattır. Dolayısıyla e, bozulmayan insan parayla da bozulmadığını gösterebilmektedir. Bunun için önce güçlü bir imana, ihlaslı bir salih amel sergilemeye Allah'tan korkan bir takva... ...sahibi bir gönle ihtiyaç vardır... ...her konuda... ...hem fakirlik imtihanı hem zenginlik imtihanı... ...hem zorluklarla hem rahatlıklarla... ...imtihan konusunda... ...hem hastalıklarla hem güçlerle imtihan konusunda... E, ...imtihanımızı kazanabilmek için... ...ve aynı zamanda da... ...Allah'ın yardımını isteyecek... ...kendimize güvenmeyecek... ...nefsimizi öne çıkartmayacak... ...bir yaklaşım gerekmektedir... ...evet sevgili dinleyiciler... İnsanoğlu, maddeyi kullanma konusunda gerçekten genel planda, dünya çapında ve ülkemiz açısından ciddi manada suçludur. Hiç tükenmeyecekmiş gibi doğayı yağmalamak, orman katliamı yapmak, toprak ve deniz ürünlerini yok edecek şekilde israf etmek sadece cezası ahirette görülecek suçlardan değildir. Bu tür israfların cezası, Sadece o israfı yapanlara da değildir. Aynı zamanda bu israfa seyirci kalıp karşı çıkmayan özellikle ellerinde güç ve imkan olan kişilere bu suçun cezası da ulaşacaktır. Enfal suresi 25. ayette Allah'ın sadece yapanlara has kalmayan fitneden cezası umuma şamil olacak fitneden sakınılmasını emreder. O yüzden e, bu tür suçların cezası dünyada da çekileceği gibi sadece yapanlar değil seyredenler de bakanlar da bu suçun cezasına iştirak edeceklerdir. Tarihin hiçbir döneminde görülmeyecek kadar 20. ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tabiat ve tabiatın kaynakları israf edilmiştir, edilmektedir. İnsan fesadını... E, kendi cinslerine ulaştırdığı kadar hayvanlar alemine de, bitkis, bitkiler alemine de, cansız zannettiği e, aleme de sirayet ettirmiş, sadece yeryüzünde değil, denizlere ve göklere de fesadını, e, atmosferin tabakalarını etkileyecek kadar kirleterek, teknolojik araçların faydası kadar, belki faydasından çok daha fazla zararlarını öne çıkartarak, ...kullanıma açmış ve bunun zararlarını iman yönüyle, ahlak yönüyle kendisi, nesilleri ve dünyada yaşayan, gökte ve denizde yaşayan tüm canlılara çektirmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu suçun aslında cezası hem dünya hem ahiret açısından çok ciddidir. İnsanoğlu suçlu olduğunu, elleriyle yaptıklarından dolayı cezayı hak ettiğini... Vicdan Mahkemesi'nin kararıyla da anladığından yakın gelecekteki azap endişelerinin cezasını şimdiden çekmeye başladı. En azından sanal bir şekilde vicdan muhasebesindeki mahkemede suçlu olduğunu değerlendirmeye başladı. Bin bir çeşit israfın cezası olarak medyada sık sık yakın gelecekteki kıtlıktan, kuraklıktan, iklim değişikliklerinden bahsediliyor. Dolayısıyla insan şimdiden... ...yarının e, sıkıntılarını vicdan azabı olarak, suçluluk duygusu olarak yaşamaya başlıyor. Ben bu nimetleri savurganlık yaparak tüketiyorum. Dolayısıyla bu asırlara kadar olmayacak kadar tabiatı tahrip ediyorum diyerek... ...bunun sıkıntılarını ve yakın gelecekte dünyanın felakete doğru, kaosa doğru gittiğini hissederek yaşamaya başlıyor. Rum suresinin 41. ayetinde Cenab-ı Hak maal olarak şöyle buyurur. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde bir diğer manayla şehirde ve kırda fesat yayıldı, düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler deniliyor. Evet sevgili dinleyiciler Allah uyarı açısından şefkat tokadı olarak bu müfsitlerin fesadını, savurganların teknolojiyi ve yeryüzündeki nimetleri alabildiğine çarçur edenlerin, azgınların, tuyan edenlerin, saçıp savuranların suçlarının bir cezası olarak fesadı yaygınlaştırıyor ki ibret alınsın, suçun durumu tespit edilsin diye. Dolayısıyla bundan ibret alınmaz. Ee, bu suçlular kendilerini düzeltmezler, toplum onlara karşı tavır almaz ise ahiretteki helakla birlikte dünyadaki helaklar da kendisini e, gösterebilecektir. Toplumsal fesada ve yeryüzünün düzenini bozacak israfa, çevre felaketlerine yol açacak zararlı davranış ve kötü fiillere ibret olsun diye Dünyadayken verilen karşılıklar için Allahü Teala okuduğum Rum suresinin 41. ayetinde bir kısmının cezasını e, diyerek asıl cezanın ahirette olduğuna işaret etmekte. Esas suçun cezası, tümünün cezası dünyada verilmemektedir. Çünkü dünya ceza veya ödül yeri değil, imtihan yeridir, sınama alanıdır, ekin ekme yeridir, biçilecek alan... İmtihanın neticelerinin görüleceği alan ahiret alanıdır. O yüzden esas ödül ve ceza oraya ertelenmektedir. Kur'an'a teslim olup onun hükmünü tatbik etmeyen insanlar kendileri ve nesillerini de mahvedip helak edilmesine sebep olacak fesattan kurtulamıyorlar. Fesatlarının cezasını kendilerine ve çocuklarına, çevrelerine ve alabildiğine uzandıkları alanlara taşıyorlar. Tabi bu suçun büyüklüğünü de gösteriyor. Teknolojik araçların hiçbir sınır tanımadan e, alabildiğine çoğalması, artması sadece paranın israfına sebep olmuyor. Aynı zamanda tabiatın da doğanın da tahrip edilmesine sebep teşkil ediyor. Teknoloji yoluyla paranın, doğanın, oksijenin israfı ozon tabakasının delinmesine, ormanların mahvedilmesine, Zararlı denilecek sayısız haşeratın topraklardan, arazilerden yok edilmesine, denizlerin petrol ve benzeri atıklarla kirletilmesine e, ve daha buna benzeyen bir sürü zararlara sebep olarak israfın cezası, savurganlığın karşılığı peşinen daha dünyada görülmeye başlanıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu israf, fesat ve fitnenin cezası sadece onu yapmaktan çekinmeyen toplumlara ''Uluslara ve devletlere has değildir. Dünyayı israfa boğup kirleterek fesada boğanlar bunun cezasını maalesef masum insanlara da çektiriyorlar. Kur'an bizi işte onun için uyarıyor. Öyle bir fitneden sakın sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Tüm insanlara sirayet eder. Hepsini perişan eder.'' Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir diyor Enfal suresinin 25. ayetinde meal olarak. Yine Araf suresi 155. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah ve fesat yüzünden hepimizi helak edecek misin ya Rabbi? Bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin dememizi böyle dua etmemizi isterken e, ayetin ilk bölümündeki İçimizdeki beyinsizler yüzünden, onların yaptığı fesat ve günah yüzünden hepimizi toplu olarak helak etme ihtimali olduğundan bahsediliyor. Ve bu helaktan e, uzak kalmak için toplumsal görevimizi, nehyanil münker görevimizi yerine getirmemiz işaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, ilgisi olanlar daha iyi bileceklerdir. Filmlerde çeşitli tehlike sahneleri artık yerini helak sahnelerine, topyekün kıyamet ve benzeri e, tablolara bırakıyor. Toplumsal herak, helak senaryoları romanların da filmlerin de artık temel konusu gibi oldu. İşte Armageddon, Altıncı Element... Yarından sonra gibi filmler bir taraftan yaklaşan helakin sinyallerini e, verirken diğer yandan bu yaşayışın çıkmaz sokağını yolun sonunun nasıl bir helak olduğunun cezasını da kafirlere Allah'a inanmayan insanlara bile düşündürüyor ve vicdan azabı duymalarına sebep oluyor. Sanal alemde de olsa psikolojik olarak kısmen bu helakı bu azabı yaşatıyor insanlar. Bu dehşet senaryolarıyla irkiliyor. Çok yakın gelecekte dünyanın bir kaosa, bir dehşetengiz bir e, probleme doğru sürüklendiğini, birey olarak insanların da e, bunalım ve stresin kurbanı olarak melankonik bir tavra düştüğünü, huzuru arayıp bulamadığını e, gösteriyor. Ve bunlar hep gündemde oluyor. Tabii ki esas dehşet, Kıyamet sonrası, dünya sonrası ki dehşettir ki onu e, ancak müminler idrak edecektir. Onlar idrak etmese bile onlara bu konuyu hatırlatması gereken insanların bu e, hususta e, hem kendileri açısından hem toplumları açısından yapacakları çok fazla iş vardır. Bize çok fazla iş düşüyor demektir. Yeryüzünde halife olması için yaratılan... Kendi emrine müsahhar kılınıp boyun eğdirilen tabiatı, doğayı Allah'ın hükmü doğrultusunda imar etmesi gereken insanoğlu maalesef intihara doğru, kaos ve problemlere doğru sürükleniyor. İşte küresel ısınma, çölleşme, buzullaşma gibi insanın iklim değişikliklerine sebep olabilecek küresel israf, fitne ve fesatlarının sonuçlarını Allah bilir ama büyük ihtimalle bu çağın insanı, e, bu e, 21. asrının insanı e, tadacağa benziyor. Batı'nın tüm ülkeleriyle özellikle Amerika e, ve e, benzeri ülkelerinin gidişatı, teknolojinin aldığı boyut, uygarlık diye takdim edilen İslam dışı dünya görüşünün durumu toplu problem ve azapları e, Paratoner gibi çekiyor sevgili dinleyiciler. E, Şura suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu da affediyor diyor. Dolayısıyla başımıza gelen bütün musibetler, her türlü problemler, ister birey ister toplumsal olarak e, üzerimize e, çöken kara bulutların sebebi insanoğlunun kendi eliyle yaptığı, ...hatalar, günahlar ve kendisine de topluma da zarar verecek, fitne ve fesada sebep olacak savurganlıktan başlayarak her türlü Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın verdiği akıl ve nakil yani vahiy doğrultusunda kullanmamak e, olmaktadır. Fıtrat da israfı aslında kabul etmediğini gösteriyor. Evet, fıtrat, yaratılışımız, doğamız... Kendi iç yapımız da israfı, savurganlığı hiçbir zaman beğenmez, kabul etmez, ona isyan eder. Fıtrat, israfçıdan intikam alır. Tembelin vücudu, sağlığı bozulur. Fazla yiyen müsrif de, israfçı da çok yönlü hastalıklara kapı açan... ...ve kendisi de bir hastalık olan obezite başta olmak üzere nice hastalıklara musallat olur. Artık çağımızın üç insanından birinin şişmanlık hastalığı denen obeziteye e, şu veya bu oranda müptela olduğunu e, bütün bilim adamları, bütün doktorlar ve bütün e, belirli kültüre sahip insanlar görüyor ve e, şimdiden alarm çal zinlerinin çaldığını değerlendiriyor. Hele 10 sene, 20 sene daha geçtikten sonra bu fast food çocukları, bu hamburger ve kaka kola çocuklarının ne tür e, bir e, fizyolojisi olacağını ne tür bir kafa yapısı psikolojisi olacağını ne tür daha tıp literatüründe adı bilinmeyen hastalıklara müptela olacaklarını ne tür afetleri e, paratoner gibi çekeceklerini tahmin etmek bile mümkün değil sevgili dinleyiciler. Yeme içme yönüyle israf e, vücuda ur gibi şişen e, ...göbek tarafından... ...deşifre ediliyor... ...ben israfçıyım diyor... ...kilise duvarı gibi... E, ...kalın bir ense sahibi... ...ve... E, ...santimetreyle değil metreyle ölçülebilecek... ...ebattaki... E, ...tekerleğe benzeyen... E, ...göbekler... E, ...savurganlığı... ...fıtratın, bünyenin... E, ...insan bedeninin... ...hoşlanmadığı... E, ...bir anormallik var burada... ...bir ur gibi şişme var burada... ...diye gösterdiği bir göstergedir, bir işarettir, bir problemin deşifre edilmesidir. O yüzden vücut israfa isyan etmektedir. Gönlümüzün, vicdanımızın, fıtratımızın isyan ettiği gibi. Bu yağ deposuyla bir problem var diye bangır bangır bağırmaktadır. Buna rağmen söz gelimi kolunda bir... Ee, misket kadar bir şiş olsa insan e, bunun problem olduğunu, belki tedavi edilmezse kansere dönüşebileceğini, bir anormal şişliğin, e, bir misket tanesi kadar bile olsa şişliğin çok ciddi bir problemin göstergesi olduğunu görüyor, biliyor, düşünüyor da, göbeğinde yüz tane misket büyüklüğündeki, yüz tane ur büyüklüğündeki kocaman bir uru, kocaman bir şişkinliği eee bir alarm olarak, bir problemin göstergesi olarak değerlendirmiyorsa, artık e, görünen problemleri bile görmediğinden gözükmeyecek manevi hastalıkları, manevi arızaları, anormallikleri görmesi beklenemeyecek kadar o insanın e, yapısında, e, basar ve basiretinde anormallikler vardır. Evet sevgili dinleyiciler, vücut anormalliklerini bu tür... ...büyük uğurlarla kendini belirlediği, gösterdiği, e, ikaz ettiği, uyarıda bulunduğu e, işaretlerini e, insanoğlu anlamalıdır. Kur'an-ı Kerim kafirlerle müminlerin yeme içmeye farklı bakış tarzları olduğunu belirten farklı ayetlerinden bir tanesinde kafirlerin hayvanlar gibi yiyip içmeyi düşündüklerini... Onların hayvanlar gibi yediklerini ifade eder. Muhammed suresi 12. ayette. Hadis-i şerifte daha açıklık vardır. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Mü'min bir midesi ile yer, kafir ise yedi mide ile doymayacak gibi e, yer denilir. Dolayısıyla mü'min mutlaka midesinin ancak üçte birini yiyecekle doldurmaya Ondan fazlasını yemenin e, peygamberin tavsiyesine muhalif, sünnete uygun olmayan hatta harama doğru adım atmak olduğunu bildiği halde kafir doyduktan sonra bile yer. O sadece midesini doyurmakla yetinmez, doymayacak gözünü, doymayacak nefis ve hevasını e, mümkün olmayacak şekilde doyurmaya çalışır. Dolayısıyla e, öyle bir tarihte zaman gelmiştir ki, ee, insanlar azgınlıklarından dolayı e, yemiş, içmişler sonra istifra ettirecek haplar icat edip onu kullanmışlar istifra etmişler, affedersiniz tekrar yeme içme zevkini tatmışlar, tekrar e, hap kullanıp tekrar saatlerce yeme içmenin zevkini duymaya çalışmışlar ama sonları büyük muhteşem e, meleklerin e, bize dehşet verecek azapları e, uyarıları şeklinde e, tarihte e, gözümüzün önüne serilecek tablolarla helakları gündeme gelmiş Sodom Gomere e, halkının böyle yaptıklarını tarihçiler ve İslam tarihçileri kat eder ve onların e, taşlaşmış yani e, Fosilleşmiş bedenleri ibret olarak e, İtalya'da ve e, Orta Doğu ülkelerinin benzer e, kavimlerinde e, gören gözlere ibret olarak sergilenmektedir. Dolayısıyla insanoğlu azgınlığının cezasını e, sadece midede taşıdığı hammallık e, ile yağ deposu ile çekmiyor nice hastalıkların sebebi olarak şişmanlığın anormalliklerini de e, görüyor. E, geçenlerde bir gazete sayfasında okuduğum şekliyle e, insanoğlu sadece şişmanlıktan kurtulmak için e, spor aletleri ve benzer e, e, merkezlere e, yılda 14 milyar dolar harcıyor imiş. Bu tespit edilebilen rakamlar. Tespit edilemeyen e, rakamlar e, belki bu e, daha fazla artırıyor bu e, rakamları. E, yani e, kim bilir kaç milyar dolarla israf ederek, e, savurganlık yaparak, dengeli beslenmeyerek e, şişirdiği midelerini ve şişirdiği vücudundaki yağ depolarını indirmek için insanlar yılda bütün Afrika'nın açlığını giderebilecek kadar e, hatta rahatlıkla onlara gelir temin edecek iş sahaları oluşturulacak kadar parayı e, yağlarını eritmek için kullanmaya çalışıyorlar. Tabii bu e, kısır döngü şeklinde devam ediyor. Bir taraftan zayıflamaya çalışırken bir taraftan e, tıkınmaya, obur şekilde nefislerini tatmin etmeye devam ediyorlar ve zayıfların sayısı artmıyor Afrika'da artıyor sadece Avrupa Amerika ve hatta onları örnek alan ülkemizde şişmanlık anormallik yönüyle devamlı artıyor nice hastalıklara da sebep ve bahane olabiliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok net ifadeler buyuruyor mide hastalıklar evidir Perhiz ve az yemek her devanın, her şifanın başıdır. Bedenine ancak adet ettiği şeyleri ver diye tavsiyelerde bulunuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden yürüyünüz sıhhat bulursunuz diyor. Az yemenin en iyi ilaç olduğunu ifade ediyor. E, maalesef insanlar şişmanlıktan kurtulmak için diyetlere, değişik reçetelere, değişik spor aletlerine ihtiyaç duyarken... Müminler e, manevi dinamikler olan e, israftan savurganlıktan tümüyle vazgeçmek, midesinin ancak üçte birini yiyecekle doldurmak ve sık sık oruç tutmak gibi diyetten daha faydalı, daha güzel ve en güzel diyete ihtiyaç bırakmayacak e, çözüm yollarını ihmal ediyorlar. Evet, diyetle oruç arasında önemli bir fark vardır, o da niyettir. Allah rızası için aç kalmanın ve aç kaldığımız zaman fakir fukaranın dertleriyle ilgilenmenin, Ramazan gibi e, günümüzü Ramazan olmasa da mübarekleştirmenin e, birinci derecede önemi Allah için aç kalmaya, Allah için e, yeme içmeye sahip olduğumuz, e, imkan e, bulduğumuz halde e, fren e, yapmaya gayret edersek, Sadece şişmanlıktan değil, e, günah yönüyle de e, manevi şişmanlıklardan kurtulmuş, e, manevi yönüyle de sıhhatimizi e, gözetmiş olacağız. Sevgili dinleyiciler, israf aslında toplumsal fesadı, anarşi ve huzursuzluğu da körükler. Hani halk arasında meşhur bir söz vardır, atasözü şeklinde tekerleme olarak vurgulanır. Kimi yer, kimi bakar, kıyamet ondan kopar. Dolayısıyla kiminin yiyip kiminin baktığı kiminin zenginlikten azgınlıktan dolayı hastalıklara e, uğrarken kiminin açlıktan gıdasızlıktan kaliteli temel gıdalara sahip olamadığından dolayı hastalık ve bir sürü problemlere ulaşmasından ne olacaktır toplumsal kıyamet toplumsal afet ve belalar Toplumsal anarşi ve kaoslar ortaya çıkacaktır. Açlıktan dert yanan insanlar karşılarında yemeklerinin yarısını çöpe atanları bir gece eğlencesinde kendi asgari ücret miktarı parayı e, tüketenleri görünce kendilerini onlarla karşılaştıracaklar, israfçılara karşı düşman olacaklardır. Böylece israf İslam yeterince bilinmediği için sosyalizmi, komünizmi ya da buna benzeyen e, Toplumlar için hiç de huzur kaynağı olmayan e, anormallikleri davet edecektir. İnsanlar israf edenlere tepkisini zengin düşmanlığıyla gösterecek, anarşi ve fesat yollarıyla da olsa zenginlere ve haksız kazanç sahiplerine saldırmayı düşünecektir. Unutmayalım ki sevgili dinleyiciler, israfçılar, saçıp savuranlar Kur'an'ın ifadesiyle şeytanın kardeşleridir, şeytanın dostlarıdır. Dolayısıyla... Ee, kısmen de olsa şeytanlaşan yani Allah'ın nimetlerini Allah'ın verdiğini unutan isyankar olan e, verilen nimetleri kendisinin olarak düşünen kendi aklıyla kendi yeteneğiyle kendi imkan ve gücüyle bu nimetlere sahip olduğunu düşünüp Allah'ı hesaba katmayan kişilerdir ki bu şeytanlaşmanın başlangıcıdır veya belirli düzeye ulaşmasıdır. Çünkü sadece yaratan olarak bizim var olmamıza sebep olan değil, bize verilen bütün nimetlerin sahibi, bütün rızıkların yaratıcısı ve haliki olan, sahibi olan, bütün malın, mülkün gerçek sahibi olan ancak ve ancak Allah olduğu idraki ve bu şuurudur ki insanı Şeytanlaşmaktan koruyup e, Rahmani bir yola e, Götürebilsin Dolayısıyla insanın sahip olduğu her şey Allah'ın verdiği rızıktan Allah'ın verdiği fırsat Ve nimetlerden ibarettir Allah istediği zaman o nimetleri O rızkı o imkanları O gücü elimizden alıverir Elimizden almasa Başka yollarla yine bizim O nimetlerden yararlanmamıza Müsaade etmeyebilir Ağzımızda tat olmasa ama nice güzel kaliteli yiyecekler olsa e, ağzımıza tadı verecek kimdir? O gıdalara tadı verenin kim olduğunu düşünmemiz gerektiği gibi e, Allah'ın nice mal para verdiği halde o malı parayı yemeyecek kendilerine cimrilik veren e, verdiğini unut. Unutmamalıyız bunlar ibret olarak karşımızda e, durmakta kimileri paraları deste deste etmekten zevk almakta ya da e, kendilerine fayda getirmeyecek mallara mülklere e, sarf etmekte hatta hayatları çok zengin oldukları halde borç harç içinde fakirlerin bile e, istifade edemediği e, pardon fakirlerin bile istifade ettiği nimetlerden yararlanamayacak e, anormalliklere sahip olduklarını biliyoruz. Kimi paralarını bankalara, kimileri katlara apartmanlara yatırmakta ama e, ortalama bir insan gibi onları kendi e, dünyevi istifadesine bile arz edememektedir. Kimileri habire çalışmakta ama mirasçılarına bırakıp e, aniden öteki dünyaya e, o kazandığı mallarının hesabını vermek üzere keyfini sürmediği halde, süremediği halde ee, kazandığı, biriktirdiği e, ama e, İslami esaslara riayet etmediği mallarının hesabını vermek üzere gitmekte e, ama e, biriktirdiğini başkalarına bırakmaktadır. Kimileri yatırımını ahirete, cennete yapacağı yerde tuvaletlere yapmakta, hadire tuvaletlerin e, çukurlarını doldurmaya çalışmaktadırlar. E, o yüzden sevgili dinleyiciler, aklımızı e, yeterince midemize giren, gözümüze giren, vücudumuza giren hususlar konusunda kullanmalıyız. Allah'ın verdiği nimetlerin her konuda hesaba çekileceğinin bilinci içinde emanetçi ve veznedar olduğumuzu unutmayan bir yaklaşım sergilemek zorundayız sevgili dinleyiciler. Öyle olmazsa ne olur? İşte dünyanın imtihan olduğu ve ahiret hesabının iki değişik cephe içerisinde bulunduğunu değerlendirerek netice e, öyle olur. Aynı zamanda dünyada da insan e, maddi şeylerde huzur ve mutluluk aradığının cezasını hep görüyor, çekiyor. Gülmeyen bir yüz, e, kararmış bir vicdan, e, duygu ve his dünyasının kopuk olduğu bir gönül, taşlaşan bir e, kalp... E, Körelen insani özellikler, mahvolan e, ahlak, dejenere olan insanlık e, gözümüzün önünde hep problem olarak ortaya çıkıyor. Ve giderek e, çok yakınlarını bile üç kuruş para için doğrayabilen, e, insanların e, sokakta, çarşıda e, hırsızdan, kapkaçtan, emin olmadan yürüyemeyeceği, evine 3 5 kilit yetmiyor. Çelik kapılar efendim daha başka alarmlar takma ihtiyacı duyduğu halde hala hırsızların bir yol bulup mallarını çalacağından endişe edecek. Hiçbir şeyi güven ve teminat altında olmayan insanların akrabasına bile, komşusuna bile, yakınlarına bile güvenemediği acayip bir hayata insanlar meylediyor. Hep dünyevileşmenin maddi hususlara aşırı etmenin önem vermenin cezasını insanoğlu daha dünyadayken bile görüyor, çekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, Saf suresinin 10 ila 13. ayetlerini mal olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?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 10 ila 13. ayetlerde. O yüzden acı bir azaptan, ahiretteki dehşetten kurtaracak bir ticareti, aynı zamanda dünyada da bize gönül mutluluğunu sağlayacak bir kazancı Allah haber veriyor. Bu kazanç, bu Allah'la yapılan ticaret, Allah'a ve Resulüne iman etmek, mallarla ve canlarla Allah yolunda cihad etmek, gayret etmek, Allah'a hakkıyla kulluk yapmak için Allah'ın emirlerini hem kendi nefsimizde hem çevremizde hakim kılmak için her türlü gayret sarf etmek olacaktır. İşte bu tür ticaret, bu tür alışveriş Allah'la yapılan, aslında Allah'a ait olan, Allah'ın dilediği zaman, dilediği şekilde alabileceği imkanları Allah yolunda vererek kazançlı bir ticareti Allah haber veriyor. O yüzden en uygunu, en güzeli ee, ahirete yapılan yatırımdır Allah'la yapılan ticarettir Kur'an-ı Kerim kafirlerin durumuyla ilgili Hıcır suresinin 3. ayetinde de bizlere e, teselli babından şöyle ifade ediyor o kafirleri bırak yesinler eğlensinler ve boş emel geleceğe ait boş ümitler onları oyalaya dursun kötü sonucu yakında bilecekler diyor Cenab-ı Hak Sevgili dinleyiciler, fıtratta israf yoktur, faydasızlık da yoktur. Hılkatte, yaratılışta israf ve adese yer bulunmaz. Ezeli hikmet kısa ve müstakim yolu terk etmez. Evrende israfa ve ölçüsüzlüğe yol olmadığı, yer olmadığı bakmasını bilen gözler için apaçık bir gerçektir. Bütün kainatın temel düsturu iktisattır israfçı kimse tüm yaratıklara muhalefetiyle onların manevi nefret ve buzunu Aslında üzerine çektiğini farkına bile varmaz ama e, dolayı e, diğer insan dışındaki varlıklarla e, kardeş olmaya çalışan onlar üzerindeki Allah'ın sünnetini görebilen bir insan onlardaki israfa yer olmayan iktisadı görebilecek e, aynı yaratıcının kendisinde de benzer kanunlarının işleyişinden o yaratıcıyı razı edeceği gibi, diğer yaratıklarla da uyum içinde yaşayabileceği yolu, israf ve cimrilikten uzaklaşarak, itidalli bir istikamete sahip olarak tadacaktır. Bütün nimetlerin sahibi, insanlığa verdiği sayısız nimetler karşılığında bizden şükür istiyor, kulluk ve ibadet istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimetleri küçümsemektir. Allah'ın verdiği nimetleri yaratanın, verenin e, görülmediği bir nankörlüktür. Dolayısıyla israf kanaatsizliği neticelendirir. Kanaatsizlik ise çalışmanın şevkini kırar. İsraf sefahetin, sefahet de sefaletin kapısıdır sevgili dinleyiciler. İktisat ve kanaat ilahi hikmeti harekete geçirir. Tat alma duyusunu kapıcı hükmüne geçirerek ona bahşiş verir. İsraf o hikmete zıt hareket ettiği için tokat yer, mideyi karıştırır, gerçek, iştihayı, gerçek iştahı yok eder, kaybeder. Yiyeceklerin çeşitliliğinden gelen yapay ve yalancı bir iştah ile yedirir ama sınırsız yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, insanı hasta eder. Dolayısıyla fıtratımız bile israfa giden yolları bize e, hoşa gitmeyen bir e, tavır olduğunu hastalıklarla e, yağ deposuyla ihtar eder e, bize e, alarm zilleri çaldırır. Sevgili dinleyiciler 10 bin liraya bir lokma yiyecek yenilebildiği gibi 100 e, bin liraya da bir lokma vardır. Dolayısıyla Ağza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra her iki lokmada birdir. Yalnız birkaç saniye bir ağızdaki lezzette farklılık olur, o kadar. İşte müfettiş ve kapıcı olan tat alma duyusunu okşamak ve memnun etmek için bir ücretin on misline çıkmak aslında israfın en çirkinidir, en alçağıdır. Yani on bin liraya da ağzımızdan bir lokma girebilecektir. Yüz bin liraya da bir lokma girebilecektir. Evindeki yiyecekleri bırakıp çarşıda karın doyuran nice insanlardan dolayı lokantaların e, efendim fast food e, ayakta e, yemek yiyenlerin e, hamburger ve tosta e, saldıranların sayısı her geçen gün artıyor. Üç dört dükkandan birisi e, ya gıda satıyor ya e, İnsanların karnını doyurmaya hizmet ediyor. Dolayısıyla e, bu e, elbette e, hem aile bireylerine karşı görevlerin ihmalidir. E, hem e, sağlıksız gıdaların tüketilmesine ve değişik hastalıkların e, davetiyesine sebep olmaktadır. Hem de insan için israf başta olmak üzere nice vebal ve hataların e, birer göstergesi olmaktadır. Bu zamanda israflara yol açacak para aslında çok pahalıdır. Karşılığında bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor israfa yol açacak paranın karşılığında. Birazcık israfa para ayırmak için bazen e, dinin mukaddesatı karşılık olarak veriliyor. E, dolayısıyla israfa ayrılacak maddi bir birim karşılığı bir mal, manevi olarak belki en az on misli zarar ile karşılanma durumunda oluyor. İnsan azıcık bir tat almak için, ...nice günahlara giriyor... ...nice isyanlara dalıyor... ...televole kültürleri diye... ...ifade edilen... E, ...zengin e, ama... E, ...arsız... E, ...sınırsız... E, ...isyankar... E, ...inançsız, ahlaksız insanların yaşayışları... E, ...televizyon denilen evdeki... E, ...neye hizmet ettiği... E, ...rahatlıkla tespit edilebilecek... E, ...programlar vasıtasıyla... Ee, ...insanlara... E, ...kafirce, hayvanca bir hayat... ...sevdirilmeye, özendirilmeye... ...çalışılıyor. Onlara bakan... ...nice genç kızlar... E, ...evinden ayrılabiliyor, namusundan... ...fedakarlık gösterebiliyor. Nice insanlar helal kazanmayla... ...onlar gibi yaşanmayacağı için... E, ...işte tatil beldelerinde... ...özendirilen... E, ...yerlerde denize girmek için... ...özendirilen gece kulüplerinde... E, ...hayvanlar gibi tepinebilmek için... E, nice İslami değerlerinden e, vazgeçebiliyor, e, çalmaya, haram para kazanmaya meyledebiliyor. En azından e, altılı oynamaya, e, milli piyango doldurmaya e, almaya ya da spor toto loto doldurmaya çalışıyor. Dolayısıyla günah hanelerini e, doldurduğunun aynı zamanda dünyada da nice e, huzursuzlukların e, sebebi olarak bu tür yanlışlıklara gidebiliyor. Ey Adem oğlu, şaşıyorum sana diyor bir bilgin. Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak harcıyorsun da bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmakta cimrilik ediyorsun. Allah rızası için çok az bir infak etmekte çok zorlanıyorsun ama nefsini tatmin etmek için Şeytanı tatmin etmek, memnun etmek için nice çokça paraları e, harcayabiliyorsun diyor. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın bir sözüdür bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iktisada yani tutumluluğa dengeli bir harcamaya riayet eden kimse fakir olmaz diyor. Dolayısıyla fakirliğin sebeplerinden önemli bir kesimi e, ayağımızı yorgana göre uzatmamak, zengin gibi yaşamaya çalışmak... E, Bütçemize uygun yaşamadığımız için israf etmek, ol, savurgan olmak demektir. Hadis-i Şerif'ten bunlar da e, ortaya çıkabilir. Yoksulluk korkusu ile ömrünü servet toplamak peşinde harcamak fakirliğin ta kendisidir e, denilir. E, evet sevgili dinleyiciler, hayırda israf, israfta da hayır yok denilir. Hayır için yapabileceğimiz ne kadar büyük e, infak, yardım var ise onlar... E, Bizim için aslında bir yatırımdır. Ahirette karşılığı bolca verilecek. Dolayısıyla istikbale, geleceğe ait paramızı en emin yere koymak, lazım olacağı zaman kullanmak için biriktirmek demektir. Ama savurmak, israf etmek, helal haram gözetmeden sadece nefsi isteklerimiz doğrultusunda e, paramızı, malımızı heder etmek ya da e, bu konuda e, aşırı cimriliğe e, gitmek, e, Allah'ın verdiği emaneti Allah'ın istemediği yere kullanmaktır. Bunun hem dünyada hem ahirette çok büyük bedelleri olacaktır. İnsanoğlu, tekrar edeyim, malları ve parası için birer emanetçidir, birer veznedardır, birer postacı durumundadır, birer aşçı veya garson ...konumuna gitmesi gerekir. Dolayısıyla aşçı sadece kendisi için yemek pişirmez. Garson e, aynı zamanda başkalarına infak eder, başkalarına ikram eder. Biz de bir postacı gibi, e, bir veznedar gibi Allah'ın bize e, emanet olarak verdiği mal ve mülkü, parayı... ...sadece çoluk çocuğumuza değil, çoluk çocuğumuz başta olmak üzere akrabamıza, komşumuza, muhtaç olanlara... ...ve Allah yolunda zor durumda kalan e, mücahit insanlara ayırmak... E, ...dolayısıyla e, malın, mülkün, paranın, sağlığın, sıhhatin, gücün, imkanın... ...her türlü nimet diye kabul edeceğimiz maddi ve manevi değerlerin sahibinin Allah olduğunu e, idrak ederek... ...bizim o konuda görevlerimizi yerine getirmek e, e, yönüyle... E, ...gayretimiz olmalıdır, fedakarlığımız olmalıdır. Kardeşliğin sadece laftan ibaret olmayacağını e, davranışlarımızla, fedakarlıkla ispat etmeliyiz. Kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Maddenin, paranın yüceltildiği bir e, anormal e, toplum sisteminde ve toplum değerlerinde, değersizliğinde yaşıyoruz. Ve Avrupa Birliği'ne girmek isteyen e, Türkiye, daha bir maddeci, daha bir materyalist... E, manayı e, İslam'ı kabul etmeyen insanlarla birlikteliğe e, adım adım koşarak e, gidiyor e, bunların e, problemleri e, manevi olarak problemleri kafirlerle işbirliğinin getireceği problemler ve tümüyle küfre ait e, özelliklerin her şeyiyle topluma daha fazla empoze edileceği anlayışla alakalı e, maalesef e, düşünürlerden, e, alimlerden e, okur yazarlardan yeterli ses çıkmıyor ama Müslümanlar e, işte dost olmamızın Kur'an'la yasaklandığı e, insanlarla ittifakı işbirliğini onlarla beraberliği ister devlet planında ister toplum ve birey planında e, ne tür veballerinin olacağını ahiret ve dünya açısından e, hesaba katmalılar olayın olumsuz taraflarını yeterince ...masaya koymalılar... ...bunlar yapılmadığı için... ...yarın büyükçe... ...pişmanlıklar olacak... ...ama iş işten de geçmiş olacaktır... ...Necip Fazıl'ın bu tür... ...kapitalist yaklaşımlar açısından... ...söylediği... ...şiirinden bir parçayı... ...çoğunuz bilirsiniz hatırlatmış olalım... ...Allah'ın on pulunu... ...bekleye dursun on kul... ...bir kişiye tam dokuz... ...dokuz kişiye bir pul... ...bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın kefenimin kefili kara borsa diyor e, Necip Fazıl merhum. Dolayısıyla e, Allah'ın on pulunu, e, on kul bekleye dursun, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye de bir pul gibi bir taksim yapıyor. Kimler? E, parayla ilgili, e, parayı kullanma, yönetme ile ilgili e, öne çıkan e, insanlar. Dolayısıyla işte bu İnsanlara biz e, bugünkü e, kavram diliminde kapitalist diyoruz ya da kapitalist yönetimin uygulayıcıları diyoruz. E, böyle bir e, sistemde maalesef e, bankalar mabet olmuş, paralar kutsal kitap olmuş, insanlar da e, maddeye tapan e, birer kul konumuna düşmüşler, paranın kulu. E, paralıların kulu, kölesi e, durumuna düşmüş insanlar, para için yapamayacakları nice şeyler var. İnsanlar, sevgili dinleyiciler, zengin olmak için gayret gösterdikleri kadar, cennet için gayret göstermiş olsalar, vallahi cennetleri garanti olur diyebiliriz. Üniversite imtihanına gösterdiği gayreti gençler, ahiret imtihanı açısından göstermiş olsalar, yemin ederek cenneti garanti edebileceklerini söyleyebiliriz. Ama, Üniversite imtihanı neticesinde ne kadar bir fayda var, üniversiteye girmiş olsa, en iyi fakültelere kazanmış olsa, dünya açısından bile insanın ne kadar nesi olumlu şekilde değişecektir, hele ahiret içinden açısından bunun yeri ne kadar önemlidir, zengin olmak dünya açısından bile insana ne kadar huzur ve mutluluk getirecektir, ahiret açısından ne kadar riskli bir şeydir, ama insanlar maalesef cenneti, inandığını söyledikleri ahiret nimetlerini bu kadar önemsemeyen bir davranış sergiliyorlar, bir yaklaşım sergiliyorlar. Dolayısıyla e, böyle bir yaklaşımın e, neticesinin ne olacağı e, mutlaka hesaba katılmalıdır diye ifade ediyoruz. E, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de, herhangi bir Müslüman için de, ...yakındaki komşumuz, uzaktaki e, akrabamız ve bütün dünyanın öbür ucundaki mazlum bir gariban içinde, bir Müslüman içinde istemek zorundayız. Ama istemediğimiz halde ne kadar bir mümin olduğumuzu e, hesaba çekerek kendimizi değerlendirmiyoruz. Komşusu açken tok yatan biz değildir diyen bir peygamberin ümmeti olmak, peygamberi e, örnek almanın aynı zamanda e, fakir insanlar varken kendisi tok yatmayan, günlerce çevresindeki fakir insanlar gibi aç yaşayan ve açlıktan dolayı karnına günlerce taş bağlayan, uyku açlıktan dolayı kendisini yataktan dışarıya çıkartıp gezinmeye mecbur tutan, günlerce ocağında sıcak yemek kaynamamış, aylarca buğday ekmeği bulamadık, bulamayıp yememiş bir peygamberin ümmeti olmak, Öyle lüks koltuklar e, üzerinde e, efendim e, göz yaşartıcı tabloları sadece gündeme getirerek e, ya da e, sadece e, basit bazı e, her insanın yaptığı şeyleri yaparak e, yerine gelmeyecektir. Allah'ı sevmek bedel istemektedir. Resulü sevmek. ...Allah yolunda fedakarlığı gerektirmektedir. Peygamberimizin yanında ashabın da bulunduğu bir sırada sahabenin içerisinden birisi der ki... ...ya Resulallah seni çok seviyorum. Peygamberimiz kim o sözü söyleyen der. Adam kalkar, ya Resulallah benim der. Ne söyledin sen? Ya Resulallah seni çok seviyorum dedim. Ağzından çıkanı senin kulağın duyuyor mu der Peygamberimiz. Adam sözünü tekrar bir muhasebe eder, bilinçli olarak bir hata yapmadığını düşünür. Ya Resulallah seni çok seviyorum, onu söyledim der. Bu sözü üç defa tekrarlayınca Peygamberimizin sözün önemine dikkat eden ifadesinden sonra Peygamberimiz bu sözün ne anlama geldiğini bizim de Peygamberimizi seviyorsak bize de ifade edecek şekilde şöyle söyler. Öyleyse der. Madem Resulullah'ı çok seviyorsun, dağdan selin indiği hızla sana fakirlik gelecektir. Fakirlik zırhını girme, giymeye hazır ol der. Evet, fakirlik de belki kendisiyle savaşılacak ya da kendisinin bütün bedenini kapsayacağı, kaplayacağı için bir zırh şeklinde değerlendirilmiştir. Ee, Allah Resulü'nü sevme e, iddiasında olanların fakirlik zırhını, e, giymeye hazır olmaları gerçekten Resulullah'ı seviyorlarsa dağdan selin hızla indiği gibi kendisine de fakirliğin hızla isabet edeceğini düşünmelidirler. Niçin nasıl bu fakirlik gelecektir demeye e, sormaya hiç gerek yoktur. Resulullah'ı sevmek bedel istemektedir. Resulullah'ın yolunu, onun getirdiği dini onun e, Allah'tan e, e, getirip bize tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'i e, yaşamak Topluma hakim kılmak için e, zenginliklerimizden, e, maddi değerlerimizden, vaktimizden, e, ilmimizden, e, konuşmalarımızdan, e, nice e, Allah'ın verdiği e, imkanlardan e, fedakarlık yapmak, koşturmak, onları Allah yolunda e, kullanıp e, seferber etmek mecburiyetimiz olacaktır. Dolayısıyla Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum demek... Bedel istemeyen öyle kolay bir söz değildir. Çocuğunu seven anne nasıl çocuğu için nice fedakarlıklara göğüs geriyorsa, uykusundan fedakarlık yapıyor, rahatından, lüksünden fedakarlık yapıyor, gezmesinden, tozmasından fedakarlık yapıyorsa, Allah'ı ve Resulullah'ı seven insan, bir futbol fanatiğinden çok daha fazla fedakarlık yapmak, bir dava adamı, ideoloji mensuplarının e, dünyevi sevdiklerine karşı gösterdikleri fedakarlıktan çok daha fazla Allah'ı sevdiklerini ispat edecek gayretler yani Kur'an'ın cihat dediği bugün artık e, seküler söylem içerisinde unutulmaya yüz tutan Allah yolunun e, mücahitleri olma gayretini önce mallarıyla e, cihat ederek göstermeli ki sonra canıyla da cihat edebilecek. Gerektiğinde Allah yolunda her türlü Allah'ın verdiklerini kullanabilmekten e, hiç tereddüt etmeyecek seviyeye gelsin. Dolayısıyla e, sevgili dinleyiciler, çağın putu olmuş olan e, bu mal ve paranın e, Allah'a kulluk yapan insanlar tarafından e, iyi değerlendirilmesi, dünyaya oyun ve eğlence için, ...para kazanmak için, zengin olmak için... ...çok yemek, çok harcamak için... ...gelmediğimizi... ...eşyaya hizmet etmek... ...oyuncakların bizimle oynamasını... ...paranın bizi kul ve köle etmesini... ...bizi kullanmasını... E, e, ...istemememiz... ...isyan etmemiz... ...dolayısıyla... E, ...her şeyimizi... E, ...emanet olarak idrak etmemiz... ...gerektiğini tekrar hatırlatıyorum... ...İmsanoğlu... E, Yemekhane, yatakhane, abdesthane arasında bir hortum değildir. Yemek için yaşıyor değiliz. Ee, sadece kulluk için, imtihan için dünyaya gelmişiz. Öteki dünyada geçmeyecek para kazanmanın bir anlamı yoktur. Öteki dünyada tedavülde olmayan geçmez parayı e, biriktirmenin anlamı yerine orada geçecek, orada cennet nimetleri olarak karşımıza çıkacak şekilde e, biz buradan bir şeyler göndermeliyiz. İnsanoğlu iki yoldan birini tercih etmekle karşı karşıyadır sevgili dinleyiciler. Bugün insanlık bir tercih yapmak zorundadır. Bir yol ayrımındayız hepimiz. Ya nefsimizin arzuları veya Rabbimiz. Ya geçici menfaat ya da dava olan İslam'ımız. Ya israf ya infak. Ya fani olan ya baki olan. Tercih bize kalmış. Tercihini Allah'tan yana yapanlara, Allah'a hakkıyla kulluk yapıp imtihanlarını kazanmaya çalışan, yatırımlarını ahirete yapmaya gayret eden, Allah'ın verdiklerini Allah yolunda helal yolda kullanmaya çalışanlara ne mutlu, selam olsun bu güzel Müslümanlara.